Bana sorulan bir soru aciziyetimden dolayı cevap veremedim. Allah bir insanı yaratmadan önce cennete veya cehenneme gideceğini bildiği halde cehenneme gidecek olan kimseyi bile bile neden yaratıyor? <gülüyor> yani bir algı hatası, algı arızası var burada. Cenab-ı Hak her şeyi bildiği için cehenneme kimlerin gideceğini de biliyor. Fakat onun bilmesi, biz herhangi bir kimseyi cehenneme gitmeye icbar zorlama anlamına gelmez. Ee, i̇nsanları imtihan için yaratıyor Cenab-ı Hak. Ama onun ilmi bakımından e, evvel, ahir, mazi, muzari, hal, istikbal söz konusu değil ki... ...o her şeyi olduğu gibi, olacağı gibi biliyor. Cenab-ı Hak bunları niye yarattı derseniz bu sorunun mantığı şu olur. Cenab-ı Hak bildiği şeyleri niye yaratıyor? Cenab-ı Hak cennetlikleri de biliyor, cehennemlikleri de biliyor. Kimin başına ne hal gelecek hepsini biliyor. O halde bunları niye yaratıyor demesi lazım arkadaşımızın. Sadece cehennemliklerle ilgili değil bu soruyu mahlukatla ilgili olarak sorması lazım. Ee, Cenab-ı Hak mahlukatı niye yarattı? Bu çok sık sorulan bir sorudur. İnsanı niye yarattı? Bizi, evreni niye yarattı? Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışıyla ilgili olarak imtihan geçiyor. Ee, bazı alimler demişler ki bu sorunun akli bir cevabı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilmine insanın, insan aklının, insan bilgisinin Cenab-ı Hakk'ın ilmine tam anlamıyla vakıf olması mümkün değil. Onun bildiği bizim bilmediğimiz şeyler birbirine kıyaslanamaz yani. Dolayısıyla insan bağlamında bunu imtihanla açıklıyoruz ama evren, evren deyince evreni niye yarattı? Cenab-ı Hak sadece dünyayı yaratabilirdi mesela. Hadi bize faydası ne diyelim güneşin ve ayın var öbürlerini yaratmayabilirdi. Onları niye yarattı bu kadar evren, bu kadar 7 kat sema, kürsi, arş? Onları niye yarattı Allahu alem. Efendim? Hani insan aklı soruyor, niye yarattı? Allahu alem. İnsan aklı her şeye cevap veremiyor ki. Yani insan aklı daha kendisini tarif edemiyor. Akıl nedir, nasıl bir şeydir? Ben her şeyi bilmek istiyorum. O halde Allah beni niye yarattı? Bunu da bilmek istiyorum. Her şeyi bilemiyorsun ki kardeşim. Akıl dediğimiz şey buna müsait değil yani. Aklın kendi kendisini tarifinden başlayarak bir acziyeti e, söz konusu. Onu idrak ederek meseleye bakmakta fayda var.